Ağzı billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Arkadaşlar kendi kendimize evde ilim tahsil edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bununla ilgili yol haritası çizmeye bildiğimiz kadarıyla bildiklerimizi size aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Bugün siyer ilmi hususunda konuşacağız. Biraz siyer ilminin fazileti hakkında konuşacağız. Ben sizi biraz siyer ilmine yönlendirmek istiyorum. Siz de bana dua edin. Allah subhanehu ve tella, sağlık, sahat ve zaman versin. Ben size güzel bir siyer dersi çekeyim. E, çünkü ne zamandır? Yani ben 2015'te cezaevine girdiğimde siyer kitabı yazacağım demiştim. Hatta bir hoca arkadaş bana mektup yazmıştı. Gönüllere şifa olacak, böyle kalpleri teskin edecek güzel bir siyer yazmanı senden bekliyorum abi diye. Ee, ama imkan olmadı. Birkaç kere derslerine başladım. 12-13 ders, 14 ders yaptık ama hep yarım kaldı. Siz bana dua edin. Bu videoyu dinledikten sonra bana dua edin. Allah subhanahu wa ta'la böyle güzel bir çalışmayı bana nasip etsin. Sizi siyere yönlendirebilmek için mesela önceki derslerde Kur'an ve Kur'an'ın fazileti hakkında konuşmadım. Hadis ve hadis ilminin fazileti hakkında konuşmadım. Ama şimdi biraz siyer ilmi üzerine konuşacağız. Şimdi arkadaşlar kendi kendime ben evde ne öğrenebilirim? Ben kendi kendime evde ilim tahsil etmek istiyorum. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ben ne yapabilirim? Diyenlere benim mutlak surette önerdiğim birinci ilim dalı siyer ikincisi hadistir. Hadisi bir önceki derste silsilenin bir önceki dersinde geçen hafta dinlediniz. Bu da Siyer. Yani ben kendi aileme bunu uyguladım. Kendi cemaatimizde bunu çok uyguladık. Özellikle 2011, 2012, 2013'lü yıllarda biz cemaat olarak bu Siyer silsilesini takip etmiştik. Çok bereketli oldu. Kendim devamlı bitirip baştan, tekrar bitirip baştan kendim devamlı tekrar ettiğim bir silsiledir bu. Ve çok faydasını gördüm. Kime tavsiye ettiysen faydasını gördüm. Kendi üzerinde faydasını gördüm. Yakınlar üzerinde faydasını gördüm. Bu oldukça önemli bir şey. Ee... Silsile, oldukça fayda veren bir silsile. Niçin arkadaşlar? Şöyle söyleyelim. İki tane büyük sebebi var. Yani bir ablamız bana soruyor. Diyor ki ya da bir abimiz bana soruyor. Ya da bir kardeşimiz bana soruyor. Hocam ben bisiklet tamircisiyim. Ben araba tamircisiyim. Ben inşaatçısıyım ya da ben ev hanımıyım. Dört beş tane çocuğum var. Ama aynı zamanda ilimde tahsil etmek istiyorum. Bana şimdi soruyor. Hocam ben ne öğreneyim? Nereden başlayayım? Şimdi ben o arkadaşa cevap veriyorum. Diyorum ki siyer ilminden başla. Şimdi o bana soruyor. Neden? İki sebep söyleyeceğim neden. Bir, kısa vadede hemen verim alabileceğiniz ilimlerin başına siyerilme geliyor. Yani kısa vadede. Mesela Arapça. Arapçadan anında verim alamazsınız. Yani Arapçaya verdiğiniz karşılığı, Arapça için verdiğiniz vakti, Arapça için harcadığınız zamanı, Arapça için harcadığınız gayretin karşılığını hemen anında alamazsınız. Ama siyerilme öyle değildir. Mesela bu videoyu dinleyin. Salı günü akşam 18'de atılacak bu video. Salı günü saat 21'de Evet ben bu silsileye başlayacağım Şu kitaptan başlayacağım dediğiniz anda Okumaya başladığınızda Size değer katacak bir ilimdir bu arkadaşlar Yani başladığınız an size değer katacak Bundan dolayı e, Mesela bazı alet ilimleri vardır Yani sizin imanınızı artıran Hiçbir yönü yoktur Bazı alet ilimleri vardır Size ciddi anlamda Bilginin dışında ameli boyutta Hiç ama hiç değer katmaz Mesela bir dönem ben cezaevinde Kur'an ilimleri üzerine bir çalışma yapıyordum. 14 tane kitap okudum. Her bir kitabı 3'er kere okudum. Okuduklarımı notladım. Günler geçti, saatlerimi, zamanlarımı ayırdım. Orada 2 tane de arkadaş benimle beraber kalıyorlardı. Onlar meal ve hadis okuyorlardı. Onlara dedim ki ee, Allah'tan hoca değilsiniz. Dediler niye hocam niye böyle diyorsunuz? Bakın ben şu 14 kitap okudum. 3'er kere okudum. Notlar çıkararak okudum. Bana hiçbir şey katmadı. Yani bilgi olarak bir çok birçok şey kattı ama ben o ilme yöneldiğim zaman gece namazım güzelleşmedi. Ben o ilme yöneldiğim zaman sabah ahlakım düzelmedi. Ben o ilme yöneldiğim zaman kalbimde kıyamete dair bir aşk, cennete karşı bir sevgi, cehenneme karşı bir korku onlardan oluşmadı. Yani tamamen teknik bir şeyler öğreniyorsun. Ama hadis okuduğunuz zaman, bir Kur'an meali okuduğunuz zaman, özellikle siyer okuduğunuz zaman hemen size değer katacak bir ilim dalıdır. Bundan dolayı özellikle ben bu silsileyi, bu siyer silsilesini veya siyer ilimlerini hassaten tavsiye ediyorum hepiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bugün işte bu videoyu siz şu an dinlerken günlerden salı saat 18'de başladınız 19.19.30'da videoyu dinlemeye bitirdiniz. Ben seyr ilmini yöneleyeyim dediniz. Bir tane kitap aldınız, başladınız okumaya. Daha bah ilk sayfalarda, ilk sayfalarda size mutlaka ama mutlaka bir şeyler katacaktır, bir şeyler verecektir. Bundan dolayı bu ilmi ben çok önemsiyorum. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, eee Hocasız yani hani bizim ders silsilemizin ismi şu ya kendi kendime ilim tahsil edeceğim. Hocasız öğrenebilecek en kolay ilim dalı seyir Tabii ki hiçbir bilgi bilge kişi olmadan öğrenilemez. Yani bütünüyle kavrayamazsınız. Bu bir gerçektir. Yani matematik ilmi içinde böyledir. İşte fizik ilmi içinde böyledir. İslam ilimleri içinde böyledir. Mutlaka hoca şarttır. Ama hocanın varlığına en az ihtiyaç hisseden ilim dalı siyerdir. Hocanın varlığına en az ihtiyaç hisseden ilim dalı nedir? Siyer ilmidir arkadaşlar. Çünkü tarih ilmidir, biyografi ilmidir. Yani lise ve üniversiteli yıllarda da hatırlarsınız. Yani coğrafya ve tarih dersine girmediğiniz zaman bir şeyi kaybetmezsiniz ama... Bir matematik fizik kimya dersine girmediğiniz zaman hocadan o ders almadığınız zaman çok şey kaybedersiniz ondan sonraki konuları anlayamazsınız ama tarih dersine girmeseniz İstanbul'un fethini kaçırmışsınızdır kitaptan okur öğrenirsiniz hepsi bu işte siyer ilmi bu anlamda hocasız talep edebileceğiniz hocasız ciddi anlamda ilerleme kaydedebileceğiniz bir ilim dalıdır. Bir şık daha söyleyeyim ben size siyer ilmi hakkında o kadar geniş bir malumat o kadar geniş bir müktesebat var ki elimizde yani neredeyse neredeyse elimizde olmayan siyer kitabı yok gibi bir şey. Yani bugün e, tabakattan tutun da ne bileyim e, İslam tarih kitaplarına kadar el Bidaya ve nihayesine kadar el kamile kadar hemen hemen hepsi tercüme edilmiş işte İslam ansiklopedisi var. 15 cilt. İşte Müslümanların tarihi var İhsan Sireyye Sırma Hoca'nın. Ocak yayınları çıkarmış. Ben sadece kütüphanemdekilerini okuyorum. Peygamberler külliyatı e, İbni Şam, İbni İsak yani o kadar çok kaynak, o kadar çok müktesebat elimizde var ki e, kaynak sorunu çekmeyeceğiniz Türkiye'de bir Türk okuyucusu, Arapça bilmeyen bir okuyucu için neredeyse hiç kaynak sorunu çekmeyecek en önemli ilim dallarından bir tanesidir. İşte geçenlerde Vefaül Vefa, Medine tarihi tercüme edildi. İşte El Muhabber, Arap tarihi, Medine tarihi, Mekke tarihi, Arapların kıssaları, Ankara yayın, e, okulu bu konuda klasikleri tercüme ediyor çok da kaliteli kitaplar tercüme ediyor yani öyle güzel kitaplar tercüme edildi ki sizin siyer ilim alanında bugün başlasanız yıllarca devam edebileceğiniz bir alan var bu da çok önemli bir e, siyer ilmi tahsil etmeniz için önemli esaslardan bir tanesidir ya da kendi kendime ne öğreneyim sorusunun cevabı olarak ben siyer ilmi öğreneyim demenizin en önemli gerekçelerinden bir tanesidir. Şimdi burayı bitirdikten sonra biraz siyer ilminin fazileti, siyer ilminin okumanın faydalarından bahsedeyim. Bakın arkadaşlar Allah Subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy yoluyla eğitiyordu. Vahiy yoluyla Allah Subhanahu ve teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik en ciddi en e, mükemmel eğitim metotlarından bir tanesi Allah subhanehu ve teala Resulüne siyerimi öğretiyordu. Nuh aleyhisselamdan başlayın İsa aleyhisselama kadar birçok peygamberin siyerini anlatarak Allah subhanehu ve teala Resulüne eğitti. İşte bu faktör bile bu gerekçe bile bizim siyer ilmine yapışmamızın en önemli gerekçelerinden birisi olmalı olabilmeli yani olabilmeli. Yani Allah Resulünü siyer ilmiyle yetiştirdi, siyer ilmiyle eğitti, siyer ilmiyle terbiye etti. Ha, demek ki ben de kendimi Allah'ın bu metodu Allah'ın Resulüne uyguladığı bu metotla kendimi terbiye edeyim demek terbiye edebilirim demek, amellerimi düzeltebilirim demek, kalp sebatımı artırabilirim demek en önemli gerekçelerinden bir tanesidir. Bakınız mesela Hud suresinde Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Nuh aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Lut aleyhisselamın, Şuayb aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın siyerlerinden onların tarihlerinden bahsettikten sonra ve nakus aleyke min embei'ir işte biz böylece resullerin kıssalarını sana anlatıyoruz ki illet geliyor menusabbitu bihi fuadak bununla senin kalbini tesbit ediyoruz senin kalbini sebat ettiriyoruz diyor. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala resulün davet yolunda karşılaşacağı zorluklara karşı sebatı siyer ilmiyle terbiye etti. Rasulünün Resulün, kalbini siyer ilmiyle sebat ettirdi. Ha demek ki siyer ilmi kalplerdeki sebatı artıran en önemli ilim dallarından bir tanesidir. Biz şirk ortamında yaşıyoruz arkadaşlar. Bir taraftan cahiliyenin baskısı, bir taraftan tavgutların baskısı, bir taraftan ailemizin baskısı öyle değil mi? Müşrik ailelerimizden birçok bacımız, birçok kardeşimiz ciddi anlamda baskı görüyor. Bu baskılar karşısında kalp sebatını sağlayan en önemli ilim dalı siyer ilmidir. Mesela... Siyer ilmini başka neden dolayı sevmemiz lazım? Bir insanı ya da siyer ilmini başka hangi sebepten dolayı öğrenmemiz lazım? Bir insanı bir şeyi nasıl seversiniz tanırsınız değil mi? Tanıdıkça sever veya tanıdıkça nefret edebilirsiniz. Dünyada sevilmeye en çok layık olan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdıkça daha çok seveceğiz. Daha çok sevdikçe iman artacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kişi kendi nefsinden, annesinden, babasından daha çok sevmediği sürece iman etmiş olmaz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek imanın gereklerinden bir tanesidir. Peki hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz, hiç yani hakkında ciddi anlamda bir malumat sahibi olmadığımız bir kimseyi nasıl sevebiliriz ki değil mi? Mesela ben biz bu sene şehadet mektebi Hanımlarının e, ilmi çalışmalarına siyer dersini mecburi kıldık ve bazı siyer kitaplarının okutulmasını da mecburi kıldık Yani o kadar çok verim aldık ki bunu dinleyen ve o katın o çalışmaya katılan arkadaşlar diyecektir. Evet hocam çok verim aldık diye. E, bu çalışmaya katılan Müslümanlardan bir tanesi kitabı okuyorum diyor bitmesini istemiyorum yine yine Resulullah ölecek yine ölecek ölüm yaklaşıyor bitmesini istemiyorum böyle yani o kitabı Kitabı okuyup da bitirdiği zaman sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılmış gibi oluyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak arkadaşlar bambaşka bir şeydir. Yani şöyle bir cümle kursam belki abartı bir cümle olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak ve tanıdıkça sevmek seçkin kimselerin hasletlerinden bir tanesidir diyoruz. Adamın teki mescitte namaz kılarken bir bedevi birisi hapşırıyor. Bu bedevi de yer hamuk diyor İnsanlar buna bakıyor bedevi ne bakıyorsunuz diyor ananı sizi kaybetsin diyor İnsanlar elleriyle vurmaya fermaniye kalmahala sarhim diyor İnsanlar bana dik dik bakmaya başladılar. Birkaç bir şey daha söyleyecektim de söylemedim onlara gibi bir ifade var. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı çağırıyor. Diyor ki bak diyor bu namazdır, tesbihtir, zikirdir, duadır. Namazda dünya Kelamı konuşulmaz. Adamın bir ifadesi var arkadaşlar. Ben onun gibi bir muallim hiç görmedim diyor. Anam babam ona feda olsun diyor. Bana kızmadı. Vela kehrani, vela şetemeni, vela darabeni. Beni dövmedi. Demek ki böyle hep itilip kalkılan bir insan belki de. Beni dövmedi diyor. Bana sövmedi, bana kızmadı. Dedi ki namaz böyle böyledir. Bunu bunu yapma dedi diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o olayı anlatırken. Kullandığı ifadelerden arkadaşlar kalbinden sevgi fışkırıyor. Kalbinden sevgi fışkırıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyor ve bu tanımanın neticesinde öyle büyük bir sevgiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yöneliyor ki yani subhanallah diyoruz arkadaşlar. Yani e, siyer ilmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamız ve sonucunda onu sevmemizi sağlayacaktır. Başka arkadaşlar mesela. Ee, kişi sevdiğiyle beraberdir. O sevdiği kişiden etkilenir. İnsanı en çok etkileyen varlık insandır. Peki kimden etkilenmek istersiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den etkilenmek istemeyiz miyiz? Evet. Ahlaki gelişimi sağlayan en önemli ilim dallarından bir tanesi siyer ilmidir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmeyeceğiz de kimin hayatını öğreneceğiz? Tarihte hayatının tamamına şahitlik edilen tek bir kişi vardır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Yani oturuşuna, kalkışına, yürüyüşüne, gülüş şekline... Teninin rengine yani her şeyine şahitlik edebilir, edilebilen. Yani başka başka milletlerin liderleri vardır. Daha 100 yıl önce, 80 yıl önce, 150 yıl önce vefat etmiştir, ölmüştür. Ee, Oturuşu nasıl desen kimse tarif edemez. Nasıl gülerdi desen kimse tarif edemez. İşte nasıl uyurdu desen kimse tarif edemez. Çocuklarıyla ilişkisi nasıl desen kimse tarif edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına en çok şahitlik edilen hayatının tamamına çok yönlü hayatına şahit edilen tarihteki tek bir şahsiyettir. İşte bundan dolayı müsteşrikler yani batılı bilim adamları özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak, onu öğrenmek için çok büyük fonlar harcamışlar, çok büyük harcamalar yaparak bu alanda ciddi ciddi çalışmalar yapmaktadırlar arkadaşlar. Niçin? Çünkü bu bir tarih ilmidir ve tarih ilmi en önemli ilim dallarından bir tanesidir. Arkadaşlar daha söyleyecek çok söz vardır. Rabbim dediğim gibi siz bana dua ederseniz, Rabbim de sizin dualarınızı kabul ederse, bana bir siyer dersi yapma imkanı verirse Allah subhane ve teala, Size güzel bir siyer dersi hazırlayacağım inşallah. Peki biz siyer alanında ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Mesela ben aynı zamanda kitap da satıyorum. Ee, hocam bana ne tavsiye edersin diyorlar. İşte siyer kitabı tavsiye ediyorum. Diyor ki arkadaş hocam ben okudum ama ne okudum? Bir tane siyer kitabı okunmuş yok. Bir tane siyer kitabı okumakla hiç yani bir kitap okumakla hiçbir bilim öğrenilmez. Yani hatta bir ilim dalında aynı kitabı bir kere okumakla da ili, o ilim tahsil edilmez. Yani İmam Nevevi'ydi zannedersem öyle değil miydi? Ben bir kitaptan bahsediyorlar ben onu 400 kere okudum diyor. İlim yolunda sabır dersleri vardı daha önce pazar günleri yaptığımız. Orada ben bahsetmiştim. Bir kitabı 200 kere aynı kitabı 200 kere okuyan alim var bir kitabı 200 kere okumuş düşünebiliyor musunuz yani bir kitabı 200 kere okumuş subhanallah değil mi bundan dolayı yani hiçbir ilim dalı bir bir kitapla iki kitapla öğrenilmez bu bir ikincisi arkadaşlar siyer bir biyografik çalışmadır tarihsel bir çalışmadır bu çalışmayı inceleyen herkes, herkes mutlaka mutlaka kendi yorumunu katacaktır. İşte bize lazım olan o yorumlardır. Bundan dolayı her kitaptan mutlaka ama mutlaka öğreneceğiniz bir şeyler vardır. Ben ne zaman ne bir siyer kitabı alayım, göreyim çıktığını gördüğüm zaman onu alır okurum. Mutlaka onu alır okurum inşallah. Ben şimdi kendimce belirlediğim e, bir silsileyi söyleyeceğim. Siz bunun yanına başka kitaplar da ekleyebilirsiniz. Yani benim buraya eklemediğim o kadar çok siyer kitabı var ki. Yani mesela şu an Zadülmeat tam anlamıyla ilk cildi veya İlk başı bir de son tarafı tam bir siyerdir. İşte mesela Mübarek Furi'nin ben tek cildini ekledim. Dört cildini ekleyebilirsiniz. Said Havva'nın sahih hadislerle siyer var. Onu ekleyebilirsiniz. Yani birçok kaynak siz ekleyebilirsiniz. Ben yani ee, minimum seviyeyi söyleyeceğim. En minimum seviyeyi söyleyeceğim. Siz bunu artırabilirsiniz. Bunun dışında da birçok siyer kitabı okuyabilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim. Başlayacaksınız ve hiç bitmeyecek. Başlayacaksınız ve hiç bitmeyecek bir çalışma olacak bu. Bu bir. İkincisi arkadaşlar geçenki derste hangi kitap olacak? Kitapların isimleri görünmüyor hocam falan dediler. Bizim arkadaşlar resim falan yapalım dediler ama hiç resme falan gerek yok. Uğraşmaya gerek yok. Ben kitapların isimlerini, yazarlarını ve yayın evlerini e, yorum kısmına yazacağım inşallah oradan elde edebilirsiniz. Yani kitabın ismi e, sırayla ismi yazarı ve yayınevi evi. Ben bu şekilde yazacağım size oraya detaylı bir şekilde yazacağım. Siz oradan elde edebilirsiniz. Önce nereden başlıyoruz? Önce arkadaşlar e, Muhammed Emin Yıldırım neden ve nasıl siyer öğrenmeliyiz? Neden ve nasıl siyer öğrenmeliyiz? Buradan başlayacaksınız. Bu kitap siyeri nasıl öğreneceksiniz? Nereden öğreneceksiniz? Siyer önerken nelere dikkat edeceksiniz? Bunu çok güzel anlatıyor. Kitap e, 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde neden siyer öğrenmeliyiz diyor ve 20 madde saymış. 20 madde saymış. Nasıl siyer öğrenmeliyiz diyor. E, bunu anlatmış. Siyeri nasıl okumalıyız diyor. Satırdan sadıra okumak, sebep sonuç bağlantısı kurmak, bir kaşif gibi, bir araştırmacı gibi okumak diyor mesela. Model insan ilkesiyle okumak, sahabe ile beraber okumak, arkasından da siyer kaynakları demiş 239. sayfada. Bakalım hangi kaynaklardan bahsetmiş, ben bu kitabı okumadım ama. Türkçe siyer kaynakları demiş, Muhammed El Hudari'nin Nurul Yakin demiş, bu bizim listemizde yok mesela. Martin Lix'in kitabını söylemiş. Safi-i Rahman Mübarek Fuhri'nin kitabı bizim listemizde var. Muhammed Gazali'nin kitabı bizim listemizde var. Şibri Numani'nin kitabı bizim listemizde var. Muhammed hamidullah kitabı bizim listemizde var. Ramazan El-Buti Vatandaş aşağı yukarı bizim listemizde olan kitapların birçoğunu burada da söylemiş. İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın Müslümanların tarihini söylemiş. Bu burada dursun da ben aklıma gelenleri buradan şey yapayım. Önce bu kitabı okuyacağız arkadaşlar. Bir de Siyer yayınlarının bu alanda çok güzel çalışmaları var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaten adı üstünde Siyer yayınları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan çok güzel böyle kitapları var. Ee, ben o seriyi buraya almadım ama e, o serinin ismini mutlaka şeye yazayım ben. Ee, dipnota yazayım inşallah. Açıklama bölümüne. Elhamdülillah. Burayı kesmeyin arkadaşlar. Böyle yerleri kesmeyin. Ee, bizim teknik ekip nefes aldığım yeri kesiyor, öksürdüğüm yeri kesiyor filan doğallık kayboluyor. Bunları filan kesmeyin arkadaşlar. Dursun. Ders yaparken hapşurmuşuz. Kötü bir şey yapmamışız ki. İnsanlar hocanın nasıl hapşurduğunu da görsün mesela. Neyse. Ee, ben ben yani bu yanıma almadım ama mutlaka ama mutlaka bu aşağıda benim bahsettiğim bir silsile var. Ondan bahsedeceğim dersin sonunda o silsilenin isimlerini de yazayım ben. O silsileyi mutlaka edinmeye çalışın. O silsilenin öneminden biraz sonra bahsedeceğim. Evet. Neden ve nasıl şiir öğrenmeliyiz? Bunu okuyun arkadaşlar. Birkaç kere okuyun. Bu oldukça faydalı olacaktır. Burada dursun da ben şey yapayım. Şimdi birinci kısımda ben 3 tane üç tane kitap mı? Evet. 3-4 tane Kitap şey yapmışım. Üç tane kitap e, belirlemişim arkadaşlar. Şimdi siyer ilmini öğreneceğimizde önce ilk önce şuradan başlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu ve vefat etti. Bu kısmı öğreneceğimiz farzın kronolojik olarak bu tarihler arasında ne zaman ne oldu sırayla neler oldu. Önce bunu bileceğiz. Yani bir defter alacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. İşte süt anneye verilişi sırayla Siyer'in konular işte ee, Abdülmuttalib'in zemzemi bulması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan önce fil olayı oradan başlayalım isterseniz kronolojik olarak bu tarihler arasında ne olduğunu çok iyi bileceksiniz. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, savaşların sırası, hicret, hicretten önceki dönem, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taife gitmesi, miraca çıkması bu burayı yani bu tarihler arasında meydana gelen hadiseleri, olayları kronolojik olarak öncelikle çok iyi bir bileceksiniz. Yani tarihi çok iyi bileceksiniz. Bu tarihlarınızda 570 değil işte 530'dan 520'den Hicri 500 Miladi 520'den ele alalım. 625-623'e kadar bu tarihler arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla ilgili neler olduğunu, siyer kitaplarında neler bahsediyor. Kronolojik olarak sırayla bunu çok iyi bileceksiniz. Bunu en iyi anlatan kitap arkadaşlar, bunu en iyi anlatan kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan Mübarek Furi'nin Peygamberimizin Hayatı ve Daveti. Safiü Rahman Mübarek Furi Risale yayınlarından Dünya Siyer ödülü almıştır arkadaşlar arkadaşlar. Bu baskı oldukça eski bir baskı. Bendeki baskı kaç yılının baskısıymış? Bakayım 2010. 2010'da 6. baskısını yapmış Bak 2010'da 6. baskısını yapmış. Ben 4 yıldır kitapçılık yapıyorum. Bu kitap hakkında şöyle söyleyeyim. Bu kitap Risale yayınlarından çıkar. Biz hemen sipariş veririz. 300-400 tane deriz. Bize der ki kitap bitti 100 tane kaldı derler. Böyle bir kitap bu arkadaşlar. Yani o kadar değerli bir kitap ki yayıncıların en paraya sıkışık olduğu dönemde bir yayıncının elinde mesela 300 tane var. Hepsini alayım dediğimde bana vermiyor yani. Çünkü değerli bir kitap. Niçin? Kabul görmüş. Oldukça basit bir şekilde Dünya Siyaret Ödülü'nde almış. Bu kitap arkadaşlar e, kronolojik olarak... Çok yorum katmadan, olaylara veya hadiselerden ibretler, dersler çıkarmadan olabildiğince salt bir şekilde meseleyi anlatan bir kitaptır. Siyeri anlatan bir kitaptır. İçinden biraz da bahsedeyim. Mesela nereden başlamış? İslam öncesi, Arabistan ve Araplardan başlamış. Mesela burayı çok uzun tutmamış. Bazı kitaplarda bir cilt tutmuş, sıkılabilirsiniz. Ondan bu kitaptan bahsediyorum. Bu kitaptan başlayın diyorum. Mesela 27 sayfa, 30 sayfada bitirmiş. 30 sayfada cahiliyeyi bitirmiş. Arkasından Resulullah'ın nesebine gelmiş. 20 sayfada da orayı bitirmiş. Arkasından İslam'a davet. 3. bölümde İslam'a davet demiş. Toplam 8 bölümden oluşturmuş. Allah'a davet, gizli davet, açık davet, Habeşistan'a hicret, umumi boykot, hüzün yalı, Mekke dışına davet, İsra ve Miraç bitti. Arkasından akabe biyatları, müşriklerin tavırları, hicrete doğru Medine yolunda Medine hicret. Arkasından Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, işte arka arkaya. Buraları biraz uzun tutmuş çünkü bunlar önemli konular. Hendek Savaşı, Hudeybiye, Mekke'nin fethi, Vedahatçı, Resulullah'ın hususi özellikleri demiş, bitirmiş. Yani bir defter alacaksınız. Hani dedim ya kronolojik olarak e, en iyi şekilde... Siyeri bir öğrenmeniz gerekiyor ya. İşte ilk önce bunu okuyun. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. O kitap benim yanımda yok. Bende dört ciltliği var. İbni Hişam'ın Hişam siyreti tercüme edildi. Hem dört ciltliği var kahraman yayınlarından. Bir de Ketebe yayınlarından tercüme edildi. Bir ciltlik. Ben o bir ciltlik olanı tavsiye ediyorum. Niçin? Çünkü İbni Hişam'ın dört ciltlik siyeri kitabı biraz akademik bir çalışma yapanların ihtiyaç sedeceği bir kitaptır. Ee, aynı olay farklı farklı isnatlarla defalarca zikredilmiş olabiliyor. Ee, senetler zikredilmiş olabiliyor. Çok ilgisiz meseleler zikredilmiş olabiliyor. Bundan dolayı kendi kendisine ilim tahsil eden bir Talebenin dört ciltlik Siyret İbni Şam'ı almasına gerek yok. Unutmayın Ketebe yayınlarının tek ciltlik çok da harika bir baskı yapmışlar. Harika da bir tercüme yapmışlar. Ben o çıktığında da çok miktarda almıştım insanlar bundan faydalansın diye. İkinci etapta yani ikinci sırada o kitabı tavsiye ediyorum. Ve üçüncü sırada da arkadaşlar yine Muhammed Emin Yıldırım'ın Sufa Meclisleri. Üç tane kitapları var bunların işte sahabe dersleri, siyer dersleri, tefsir dersleri olması, Kur'an dersleri diye. Burada e, siyer hakkında umumi bir bilgi vermiş. Siyer hakkında umumi bir bilgi vermiş. E, hızlı bir şekilde bunu okuyabilirsiniz. Yani araya böyle bir kitap eklemek çok güzel olur. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini bu şekilde siyer-Kur'an ilişkisi kurarak harika bir şekilde ortaya koymaya çalışmış. Ee, mesela Mekke eksinde siyer coğrafyasının sosyal yapısı demiş. Böyle çok hoş konular var. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka okuyun. Ee, bu kitaplarla arkadaşlar bu kitaplar size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o dönemde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan öncesi doğumu doğumundan Risalete kadar geçen süre Risaletinin Mekke dönemi ve Medine dönemi bu konu hakkında genel bir malumat oluşur artık artık zihninizde böyle binanın işte duvarları kurulmuş odaların duvarları çekilmiş ama içi boş daha camlar takılmamış pencereler takılmamış musluklar ışıklar lambalar takılmamış evin altyapısı falan yapılmamış ama çatı oluşmuş yani ev oluşmuş böyle güzel bir şey olacak ee, güzel bir çatı, eksen oluşturacak bu kitaplar. İkinci kısımda artık bir üst seviyeye çıkacağız. İkinci kısımda biraz daha artık yorum içerikli. Yani şimdi önce şunu söyleyeyim. Hocam yoruma ne gerek var? Değil. Şimdi tarih yorumlansın diye vardır. Yani tarihi Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Tamam bu bilgiyi yorumlamadığınız zaman bu bilginin size bir faydası yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu tarihte Bedir Savaşı'nı yaptı. Şu tarihte hicret etti. Şu tarihte İsra ve Miraç hadiseleri gerçekleştirdi. Bu, e, bu bilgiler yorumlanmadığı zaman ve buradan ibretler çıkarılmadığı zaman işte bu nedir? Çok verimli bir çalışma olmaz arkadaşlar. Bu çok verimli bir çalışma olmaz. Bundan dolayı siyer ilminden kasıt, siyer ilminden kasıt aslen siyer ilmi öğrenmekteki gaye işte o yorumlardır. Şimdi bundan sonra göstereceğim kitaplar bu yorum meselesini biraz daha e, hafif bir şekilde açan kitaplardır. Bunlardan bir tanesi, evet şu kitap çok harika bir kitap. Önce bunu alalım inşallah. Salabi'nin İslam Tarihi Asır Saadet Dönemi, Ebu Bekir, Ömer birçok var. Bu iki cilt, ciltlisi var, ciltsizi var. Ben ciltli tavsiye ediyorum ama isteyen cilsiz de alabilir. Ben bu kitabı mesela Ankara Ekinoğlu F-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumunda oraya istepişim. O zaman okumuşum veya daha önce de okumuşumdur bilmiyorum. Ama bu cildi, bu baskıyı ben Resulullah müşriklerden yardım almıyor demişiz. 9. sayfada ben 9. sefede bunu nasıl görmüşüz biz? Geri dön müşriklerden yardım alma. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden yardım almamıştır. Böyle bir not almışım mesela buraya. Bu kitap çok güzeldir arkadaşlar. Hem bu kitap hem şeyi anlatması bakımından, e, siyeri çok güzel anlatması bakımından hem de siyerden ibretler çıkarması bakımından çok güzel bir kitaptır. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Tavsiye edeceğim kitaplardan birincisi budur. İkincisi arkadaşlar bu kitap. Bakın bu kitap harika bir kitaptır. İsmi de Resulullah'ın hayatından imani derslerdir. Ahmet Ferit Mısırlı. Bu ayeti yanlış tercüme etmişler. Her yerde bu ayet yanlış tercüme ediliyor diye not almışım. Mesela Nur suresi 55. ayet. Evet. Ee, yani açtım orası denk geldi. Bu kitabın baskısı... Var mı yok mu bilmiyorum. Kuraba yayınları bastı mı basmadı mı bilmiyorum ama bu kitap çok harika bir kitap. Bunu mutlaka ama mutlaka okumanız gerekiyor. Her bir olayı anlattıktan sonra arkadaşlar arkasından imani dersler diyor ve buradan dersler çıkartıyorum. Mesela ben bir ders çıkarmışım. Demişim ki. Davetin her merhalesinin kendisine has kulluk görevleri vardır. Davetin her merhalesinin, bak çok ilginç bir bilgi değil mi? Gizlilik döneminde kendine has kulluk mertebesi vardır. Açık davet döneminin kendine has kulluk mertebesi vardır. Cihat döneminin kendisine has kulluk mertebesi vardır. Bunu mutlaka okuyun. Yani hatta bunu ders kitabı olarak okuyun. Bunu mutlaka ders kitabı olarak okuyun diyorum. Bu kitap gerçekten yani... Bahsedeceğim kitapların içerisinde tek geçerim dediğim bir kitap budur arkadaşlar. Tek geçerim dediğim kitap budur. Evet. Bunu da söyledik. Ee, bu bilgi olarak yani bi biyografik bilgi olarak azdır. Yani olayları az anlatıyor ama içerisinden ibretler çıkarma açısından mükemmel bir kitaptır. Bir diğer kitap arkadaşlar burada tavsiye edeceğim kitap Şibli Numani. Mevlana Şibli Numani. Şibli ee, Ben burada bazı olumsuz kitap tabi çok kalın olunca böyle yırtılmış da. Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi hakkında yorumu ilginç demişim. Kıble'ye dair yorumları zorlama demişim. Ebu Talib'in ölümünü incele demişim mesela. Yazar Yahudilerle ilişkilerde hep onlara Müslümanların çok iyi davrandığını ama onların hep kötülük yaptığını öyle anlatmış ki. <gülüyor> Neyse burayı ben yorumlamayayım. Ee, çok güzel bir kitaptır. Yani Şibli Numani'nin bu kitabı gerçekten çok güzel araştırılmış. Çok güzel incelenmiş harika bir kitaptır. Kitabın mesela farklı yönleri de vardır arkadaşlar. Bu kitabın farklı yönlerinden bir tanesi mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin toplantıları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve müşkilere karşı tutumları, Resulullah'ın hizmetçileri, Resulullah'ın eşleri, Resulullah'ın çocukları, Resulullah'ın eşlerine davranışları yani siyerin dışında farklı konulara değinmesi bakımından Oldukça harika bir kitaptır. İçerisinde bazı zorlama yorumlar vardır. Burada ilginç bir bilgi var. Onu paylaşemişiz de. i̇bn Nedim diyor ki Halife Me'mun'un kütüphanesinde Resulullah'ın dedesi Abdülmuttalip bin Haşim'in eliyle yazılmış bir vesika gördüm. Orada şöyle yazılıydı. Mekke halkından olan Abdülmuttalip bin Haşim'in Sanaa'da yaşayan falan şahısdan alacağıdır. Bu bindir hem gümüştür. Ne zaman istenirse bunu ödeyecektir. Allah ve iki melek buna şahittir. 36. sayfada böyle bir şey varmış. Yani alacak vereceklerine Evet, Fethullah Buldan da geçiyormuş Avrupa baskısında bu da ilginç bir bilgi yani değil mi? Evet, ilginç bir bilgi alacak verecek meselesine yazıyla böyle cevap vermişler. Bu da güzel bir kitaptır bunu da tavsiye ediyorum. Sırayla devam ediyoruz. Evet, bu kitap arkadaşlar şimdi. Şimdi ee, şöyle bir şey söyleyeyim yaklaşık 15-20 yıl boyunca siyer okuyan 15-20 yıl boyunca <gülüyor> Hasan bin Sabit demiş ki ma in medehtu muhammeden bi makaleti lakin medahtu eee mekaleti bi muhammedin ben sözlerimle Muhammed övmüyorum muhammed'le sözlerimi değerlendiriyorum sözlerimi övüyorum demiş 15-20 yıl boyunca siyer okuyan bir siyer okuyucusunun bu kitap hakkındaki yorumu şuydu. Yani çok ilginç bilgiler var. Yani akademik bir çalışma olmuş, hakkı verilmiş en değerli siyer kitabı budur demişti bir siyer okuyucusu. Ben bunu bir yıl önce keşfetmiştim. Bu kitabı yeni keşfettim ben. Yani bilmiyorum Profesör Doktor Kasım Şulus Şanlıurfa'da doğmuş. Marmara İlah yok. Uludağ Ülük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Tarihi dalında e, yüksek lisans yapmış. Evet. Harran Üniversitesi'nde İslam Tarihi bölümünde okuyormuş. Yani akademik bir kişiliği olduğu belli. Dediğim gibi yani meseleleri çok iyi incelemiş, meseleleri çok iyi tahkik etmiş. Harika bir siyer kitabı bu. Güzel bir baskı yapılmış. İnce kağıda yapılmış ama şey cilt güzel olmuş. Yazılar biraz küçük ama idare eder. Dizgi, dizayn çok güzel olmuş. Ivory kağıda da basılmış. Tabi biraz ince olmuş ama kitap kalın olduğu için mecbur ince basılacak. Baskısı yok sandım şu an bunun. Baskısı bittiğini duyar duymaz ben 4-5 tane bas kaldı bundan denilince gidip bir tanesini almıştım. Harika bir kitap arkadaşlar. Siyer Yayınlarından çıkıyor. Editör Muhammed Ali Ağoğlu'ymuş. 2011'de birinci baskısını, 2018'de üçüncü baskısını yapmış. Yani anladığım kadarıyla hak ettiği ilgiyi görmemiş bu kitap. Dediğim gibi arkadaşlar 15-20 yıl boyunca bu size bahsettiğim bütün kitapları ve bunlardan onlarcasını okuyan bir siyer talibi demişti ki bana bu kitaptan hocam bu kitabın yani meseleleri tahkik etmesi açısından meseleleri ele alması açısından ben bu kitap gibisini görmemiştim demişti. Bu kitap da çok değerli bir kitap. Bunu mutlaka okuyun diye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Ee, Celalettin Vatandaşın Kitabı var. Evet. Şimdi bu kitabın özelliği ne? Yani siyer okuyacağız hocam. Celalettin Vatandaşın Kitabı'nın özelliği ne? Bakalım. Resulü'nün çocukları ve isimleri haniflik üzerine bir bilgi, güzel bir bilgi diye not almışız. Buradan ne çıkıyor bakalım içerisinden. BKM kitaptan almış olduğumuz kitapların listesi. Evet. Burada da siyer notları çıkıyor arkadaşlar. Rabbim Allah dedikleri için ona ve asana ne çok işkence yapmışlardı diye siyer notları çıkıyor. Neyse bu notlara bırakalım biraz ders ders gibi olma değil mi sohbet gibi oldu bilerek böyle yapıyorum ben yani sohbet gibi olsun diye biraz serbest takılıyoruz bu akşam arkadaşlar şimdi bu kitabın özelliğine Celal vatandaş arkadaşlar çok güzel kitaplara yani çok güzel telifleri olan kitaplar e, kitaplar yazmıştır e, Kur'an ve hayat işte esenlik yurdu'nun çağrısı yani Mekke dönemini çok iyi anlatan, Mekke dönemini çok iyi süzümlemiş, çok iyi e, anlamış ve bunu Kur'an ile birleştirmiş bir yazardır. İşte Siyer kitabında bunu yapmış. Biraz akılcılık var. Bunun ciltsini tavsiye ediyorum. Baskısı var mı yok mu bilmiyorum. Birinci hamura basmışlar. Ağır olmuş. O yüzden kapak hemen kırışıyor. Bakın böyle kitap acayip bir hal alıyor. Bundan dolayı bunun ciltisinin baskısı varsa onu tavsiye ediyorum. Şimdi bu kitabın özelliği şu arkadaşlar. Siyer tarihte geçen yani siyerde geçen o tarihte geçen olayları günümüze benzetmesi. İşte mesela o dönemin şairlerini günümüzün medyasına benzetmesi, işte o dönemde Muhammed'in sözlerini işitmesin insanlar diye gürültü çıkaranları günümüzün medyasına veya sinemasına veya televizyonlarına benzetmesi ve böyle ilişkisi kurması açısından müthiş bir bakış açısı veriyor bu kitap. Müthiş bir bakış açısı veriyor. Sorumsuzluğu erdem kabul edenler, başlıklarına baktığınız zaman zaten müthiş başlıklar var. Yolcu ve rehberi, yolcu ve rehberi, çöl rehberleri diye ee, zannın adamları ilmin adamları bakın başlıklar da çok güzel çaresiz mustazaflar, Kur'an'ın mustazdaflara çaresi Kur'an ile siyeri birleştirip günümüze yansıtması açısından çok başarılı bir çalışma bu da mutlaka okunması gereken çalışmalardan bir tanesidir arkadaşlar bu da mutlaka okunması gereken çalışmalardan bir tanesi değil evet bir başka tavsiye edeceğim kitap Fecr yayınlarından çıktı. İçerisinde benim katılmadığım çok bölüm var. Bunun içerisinde benim katılmadığım çok bölüm var. Ve hocam katılmadığım bölümdeki kitapları niye tavsiye ediyorsun? Yani şu şey demek değildir yani. Ee, tavsiye ettiğimiz kitabın her bir kelimesine katılacak değiliz. Bakın mesela özellikle cihat ahkamını biraz savunma ben Enfal suresi tefsirini yaparken bu kaynaktan faydalanmıştım. Biraz böyle Müslümanlar saldırgan değil, savunmacı kimliğini ön plana çıkartıyor. Üç cilt arkadaşlar bu kitap. Birincisi İslam'a davet Mekke dönemi, ikincisi Medine dönemi, üçüncüsü de Hazreti Muhammed devletten medeniyete diye üç bölümden oluşuyor. Çok ilginç bilgiler var. Çok hoş çıkarımlar var. Yani içerisinde katılmayacağınız hatta ya böyle değil bu mesele böyle değil diyeceğiniz bölümler olabilir ama ama yani sonuçta kendisi profesör doktor olan birisi. 1956 doğumluymuş. Kayseri İmam Hatip ve arkasından Erciyes Üniversitesi İlahi Fakültesini bitirmiş. Yani e, bu alanda 14 tane de kitap yazmış. Peykamberlik Anlaşıları ve Hazreti Muhammed. İşte ee, Hz. Muhammed ve Kurtuluş çağrısı diye fecir yayınlarında çıkmış. Fecir yayınları da bu alanda biraz sabıkalı bir yayın evi. Ee, ama kitap çok güzel. Yani ben bundan, ben bu kitabı geç fark ettim ama çok faydalandım. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. Üç cilt olarak arkadaşlar. Evet. Başka neler tavsiye ediyoruz? Unuttuğumuz, eksik kalan. Evet, evet. Bu kitap. Bu kitap olmaksızın olmaz. İhsan Süreyya Sırma hocanın hocası. Muhammed Hamidullah bu alanın piridir. Muhammed Hamidullah İslam tarihi alanında, siyer alanında bu işin piridir. Ee, onun da etkisini İhsan Süreya Sırma Hoca'da görürüz. Türkiye'de de bu işin piri, bu işin artık zirvesi bana göre İhsan Süreya Sırma Hoca'dır. Sadece siyer alanı değil, İslam tarihi alanı. Muhammed Hamidullah'sız bir İslam tarihi, Muhammed Hamidullah'sız bir siyer öğrenimi mümkün değildir arkadaşlar. Bir de çok akademiktir. Çok ilmidir bunlar yani. Muhammed Hamidullah çok ilmi yani böyle e, çok affedersiniz Cinali'nin topacını yazar gibi bir siyer. Ya öyle kitaplar da var. Öyle bir siyer yazmamış. Yani mesela açtığım sayfada gayyera kelimesinin y harfinin incelenmesini yani neler neler anlatıyor. Asli mektupları anlatıyor O kadar çok şeylerden bahsediyor ki Çok ilmi ve şeylere Müsteşiklere müthiş cevap veriyor Müsteşiklere müthiş cevap veriyor Bakın arkadaşlar ben bunun videosunu çekeceğim de İslam'ın hak din olduğunun En güçlü delillerden bir tanesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir Yani siz bugün Ateistlerle tartışın Onların karşısına Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemi çıkartın Hiçbir kelime kullanamazlar. Ve bunu da öğreneceğiniz kişi işte Muhammed Hamdullah'tır. İslam Peygamber isimli kitabı. Harika bir kitap, harika bir çalışma bu. Güzel de baskı yapmışlar. Yani 970 sayfa olmasına rağmen öyle ağır değil. Bunun üç ayrı baskısı da var arkadaşlar. Böyle cilsiz baskısı da var, küçük boy baskısı da var. Maddi durumunuza göre istediğinizi alabilirsiniz. Benim gibi kitapçı olunca böyle en kaliteli baskıyı alabiliyorsunuz. Tabii ben de parayla alıyorum. Yani ben bedava almıyorum. Ben de parayla alıyorum. Ee, neyse. Muhammed Hamidullah 1959'da birinci baskının ön sözünü yazmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? 1978'de ikinci baskının ön sözünü yazmış. Dördüncü baskı, beşinci baskı. Bunlar Urduca tabii. Urduca baskılarıdır. Veya İngilizce'dir. Bilemiyorum. İslam Peygamberin hayatını niçin inceliyoruz diye bir giriş yapmış ve anlatmış. Size ders yaparken... Kendim şey gaza geldim. Yani şunu bir diye okuyayım diye kendim gaza geldim neredeyse. Resulullah'ın Ceyfer ve Abba'da gönderdiği mektubun orijinalini buraya bak çıkarmış. Gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed'in Resulillah'i ila. Tabi hareket yok. Hareket de yok nokta da yok. Ne hareket var ne nokta var. Yani ben okuyabileceğim bir metin değil burada. Allah Allah. Çok ilginç bir kitap bu arkadaşlar. Bunu mutlaka okuyun. Bunu mutlaka inceleyin. Ben de dediğim gibi gazla geldim. Bu kitabı bir daha okuyacağım inşallah. Evet. Bu alanda tavsiye edeceğim bir başka kitap. Bu da güzel bir kitap. Çok çok detaylı bir çalışma. Son Peygamber Hazreti Muhammed. Muhammed Ebuz Zehra'nın 4 cilt arkadaşlar. Bu kitap Oldukça da ucuz fiyata satılıyor. Yani bizde çok var. Oldukça da ucuz bir fiyat. Yani bugün dört cilt kitap nereden baksanız 400-450'ye satılırken bu kitap böyle yarı fiyatına. Yani roman boyu kitap fiyatına satılan bir kitap. Çok detaylı bir inceleme. Çok detaylı bir inceleme. Bunu da mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar buraya kadar anlattığım kitaplar ilk baştakinler şeylerdi. Ee, basit biyografik olarak siyeri anlatan ikinci adımda anlattım hem biyografik olarak siyer anlatıyor hem de içerisinden dersler ve ibretler çıkartıyor. Size iki tane kitap tavsiye edeceğim. Olmazsa olmaz. Bunları ezberleyeceksiniz. Bu kitabı ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Ben şunu buna ihtiyacımız kalmadı değil mi? Buna bizim ihtiyacımız kalmadı. Şunu ayrıca tavsiye edeceğim. Bu benim çocukluğumun kitabıydı. Bu benim çocukluğumun kitabı. Ee, bunu ayrıca tavsiye edeceğim ama olmazsa olmaz iki kitap. Birisi Muhammed Gazali'nin, birisi de Ramazan El-Buti'nin fıkhı sireleri. Fakus sire, yani ne demek? Siyerin fıkhı. Siyeri okuyoruz, oradan tefakku etmemiz, oradan almamız gereken ibretler nedir? Oradan almamız gereken... Ee, Dersler nedir? Dersler ve ibretler nedir? İşte bu iki kitap bu alanda harika bir kitaptır arkadaşlar. Harika bir kitaptır. Yani boş boş işte Ramazan el-Buti şöyle şöyle adamdı. Muhammed Gazali böyle böyle adamdı diye boş boş konuşanlara aldırış etmeyin. Bu iki kitabı arkadaşlar yani ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Ezber bilmeniz gerekiyor. Bu iki kitabı ezber bilmeniz gerekiyor. Hani menheç menheç menheç diyoruz ya işte bu iki kitap menheci harika anlatan kitaplardır bu hangi yayınlardan bilgi adamlardan çıkmış dönem yayıncılıktan da çıktı bu kitap ben dönem yayıncılıktan almanızı tavsiye ederim ee, ben bunun tercümesini bilmiyorum bunu almışım okumuşum ama mesela bul demişim neyi bulacakmışız şatıbini muvafakatta bir ibaresi varmış bunu araştır bul bu ibare böyle mi değil mi demek ki kafama bir şeyler takılmış neyle ilgili bu Müslümanların eğitiminde uzletin önemi. Müslümanların eğitiminde uzletin önemi. Dediğim gibi arkadaşlar bu iki kitapta, yani bu iki kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini fıkhi boyutuyla, fıkhi derken muamelatı kastetmiyorum. Muamelatı kastetmiyorum. Yani işin fıkhi boyutunu anlatan, yani siyerdeki dersleri ve ibretleri anlatan kitaptır. O iki kitabı mutlaka alın okuyun ve asıl tavsiye edebileceğim kitap, Resulullah'ın İslam'a davet metodu. Şimdi burada da yine iki kitap tavsiye edeceğim size. Bu şu an dört ciltlik bendeki. Bakın arkadaşlar size söyleyeyim. Ya tarih bile yazmamışlar. Demek ki o tarihlerde tarih yazılmıyormuş. O tarihlerde tarih yazılmıyormuş. Yani hak yayınlarından çıkartılmış bir bakayım herhangi bir tarih bulabilecek miyim kitabın içerisinde bu baskı zannedersem 88-89 baskısı yani 88-89 baskısı ben bu kitabı kaç kere okudum, kaç kere ezberledim, kaç kere ders yaptım hatırlamıyorum. Birincisi hayatı hayatıyla İslam'ın hareket metodu. Bu din nasıl Rabbani ise bu dinin hakim olması için takip edilecek bir metot da Rabbani'dir. Allah'tan olmalıdır. Peki biz bu metodu nereden öğreneceğiz? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerinden öğreneceğiz diyor. İslam'ın hareket metodunu anlatan harika bir çalışma. El menhecül hareki lissiretin nebevî. Böyle değişikli bir Arapça ismi de yazmışlar. Ee, bu kitap bir yazarın değil, bir kurulun çalışması arkadaşlar. Ve bu kuruldaki kişileri de ben tanıyorum. Yani İslam Hareketi çok iyi bilen insanlar ee, Mekke dönemini anlatan ve bu dönemden dersler ve ibretler çıkaran, merhaleleri tek tek anlatan bir kitap. Bunu mutlaka okumanız gerekiyor. Ders kitabı işledik. Bizim Ankara'daki arkadaşlar Ankara cemaatinin bütün grupları bu kitabı ders olarak işlemiştir. Ders olarak işleyeceğiniz ikinci kitap ise Ahmet Önkal Hoca'nın şu an yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Belki yaşıyorsa da çok yaşlıdır. 1952 yılında Konya'da doğdu. Ha demek ki o kadar yaşlı değil. 68-70 yaşında veya yok. 50 desek 2050 yıl var. 72-70 yaşında. Evet 70 yaşında öyle değil mi? Yanlış mı hesaplıyoruz arkadaşlar? 70 yaşında işte. Ee, Rasulan İslam'a davet metodu Adeta çalışmasıyla 1985 yılında doktorasını aldı. 85 e, yılında yazılmış. Bakın o gün bugündür basılıyor. Benim elimdeki kaç baskıymış? 21. baskıymış. Tarih 2012. 2012'de 21. baskı yapmış. 2012'de 21. baskı yapmış. Rasulan İslam hareket metodunu müthiş bir şekilde anlatıyor. Müthiş bir şekilde anlatıyor. Bunu ezber derecesinde bilmeniz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar benim söyleyeceğim yani bahsedeceğim kitaplar bu kadar. Bunun dışında daha çok kitap var. Daha çok kitap var. Ee, şeyde bahsetmiştim ya arkadaşlar. Ee, başta demiştim ki Siyer Yayınları'nın bir serisi var. Onu ben not olarak anlatacağım diye. Şimdi bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını başından sona kadar anlatan kitaplar. Bir de... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı yönlerini anlatan kitaplar vardır. Mesela Resulullah'ın vedası, Resulullah'ın gülüşü, Resulullah'ın mizahı, Resulullah'ın ahlakı, Resulullah'ın savaşçılığı, Böyle küçük küçük kitaplar vardır. Bunlara alın okuyun. Bunların içerisinde siyer yayınlarının bir silsilesi var. Ben o listeyi size e, dipnotta, dipnot demeyeyim de dipnot nereden çıktı? E, yorum kısmı açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında onu yazacağım. Harika bir çalışma olmuş. Mesela Resulullah'ın kişisel özellikleri. Bu alanda mütehassıs olan profesörlere veya doçentlere veya araştırmacılara bununla ilgili makale yazdırmışlar. Bir kitapta 8, 9, 11, 13 yazanın makalesi var arkadaşlar. Şu an ismi o serinin ismi aklıma gelmedi ama ben dediğim gibi şey yazacağım. E, açıklama kısmına yazacağım. O seriyi mutlaka alın. O seriyi mutlaka alın. Harika bir çalışma olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yöneticiliği. Bununla ilgili farklı farklı yönlere değinen 12-13 tane-14 tane ayrı akademik makale olmuş. Mükemmel olmuş. Bunu da özellikle size tavsiye ediyorum. Bununla beraber arkadaşlar yani siyer kaynakları sadece yani bunlardan ibaret değildir. Birçok siyer alanında birçok kitap vardır. Bunlardan mutlaka faydalanın. Emin olun siyer ilmi sizi dönüştürecektir. Siyer ilmi sizi dönüştürecektir. Siyerde kimi dinleyelim derseniz çok güzel, çok sade anlatımıyla Abdurrahman Ateş olması lazım. Abdurrahman Ateş. Biz onu dinlemiştik. Ben onu birkaç kere dinlemiştim. Cemaati de onu dinletmiştim. Yani başından sonuna kadar çok tatlı bir şekilde anlatıyor. Mutlaka internette var mı bilmiyorum ama bizim zamanımıza böyle flashlarda biz gezdiriyorduk. Abdurrahman Ateş olması lazım. Eğer yanlışsam bizim teknik ekip alta yazarlar. Doğru ismi ya da ben alta yazarım Teknik ekibe gerek yok da Ben alta hatta indirebileceğiniz link varsa O linki de bulur size Söylerim e, linki atarım inşallah e, O hocanın siyer dersleri Mükemmeldi yani Siyeri günümüze uyarlaması oldukça mükemmeldi Peki bu kadar yeter inşallah arkadaşlar Bu çalışmayı Yaparsanız çok güzel olur e, Peki şöyle bir soru sorun Hocam siz böyle şunu okuyun Bunu okuyun şunu okuyun diyorsunuz da ee, var mı hiç yani sizin bu silsilenizi takip eden hiç kimse var mı? Evet var yani inşallah. Sadece bir kişiye bile, bir kişinin hayatına bile dokunabiliyorsam benim için o mutludur. Bakın işte derse başladım. Ee, bir saat, bir buçuk saat veya 50 dakika ne kadar sürdü ben bilmiyorum. Bu kadar vakit ayırdım. Sadece bir kişinin hayatına dokunabiliyorsam, sadece bir kişinin hayatında ona faydalı olabiliyorsam benim için amaç hasıl olmuş demektir. Peki hepinize Allah'a emanet diyorum Allah yar ve yardımcınız olsun. ve elhamdülillah Rabbil Alemin.